Allahü Teala, Şeytanı Rızın, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdülillah, Ve salatüllahü ve selamüllâhü sallallahu Ya Cәddi, ya Jami, ya Allah, ya Muğīm, ya Hennam, ya Mennam, ya Kür'im, ya Rahim, ya Rahman. Yüksüz sayfa 62 El Mektubu'l-Khamis'u ve Erda'ûn'a 45. Mektubu'l-Mevlânâ Sultan-ı Sultan-ı Serhendî namı ile meşhur olan zâhta yazılmıştır. Fî ulûvî şen-i kalbîl-mûnî vel-men'î an-îdâdîhî Müslümanın kalbinin değeri ve kıymeti hakkında, Müslümanın kalbinin sahip olmuş olduğu değer ve kıymet hakkında Müslüman kalbini incitmekle son derece sakınmanın gereği hakkında eziyet asla ve kat'a olmayacaktır. Ne sözlü hakaret, ne davranış hareketle hakaret yok. Bu mektub manen aktarılmıştır. Yani İmam ee, hmm. Rabbani bu onun e, orijinal mektubu bulunmuş ve okunmuştur. E, bu mektubu bu sayfaya e, koyansa mektu okuduktan sonra ne anladıysa o anlatırna kendisi yaz, yazarak bu mektup e, vücuda gelmiştir. Yoksa kelimesi kelimesi Imam-ı Rabbani Kudrisi e, sözü değil, lafız onun değil ama Imam-ı Rabbani hakiki lafızlarını okumuştur, manayı almıştır, o manayı kendi sözlerine geri getirmiştir. Elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> Bütün e, hamdler, alemlerin Rabbi olan sahibi ve murabbisi Kerbili'deki ekedişe 10 tane düytene olan Cenab-ı Celle Celalühu ve selatu vesselam salatu's selam da Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emen emniyet içerisinde olmada Allah Resulü Muhammed'in elçisi el ve Resulü Halidi edibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onun ehli değittiği üzerine olsun <gülüyor> ecmaî, tamamının üzerine olsun. اَمْلَا بَعْضُ Şimdi bundan sonra hamdele, salvele, selamdan sonra فَعْلَمُ Bilesiniz ki, enel kalbe kal denen şey var ya, kal denen şey, جَارُ اللّٰهُ Bu, Allah Celle Celal'ın komşusudur. Bir defa bunu peşiyle kabul edelim. İnsan kalbi, insan kalbi Allah'ın komşusudur. Komşun var, kapı komşun. İşte onunla beraberlik neyse, onunla hayatın nasıl gidiyorsa, insan kalbi o kadar muhteremdir ki, o kadar saygın bir şeydir ki, o kadar muhterem bir şeydir ki, bir şeydir ki bu Mevla'nın komşusudur. Komşusu olmasa zeliyle, nerede ne kadar muhterem, insan kalbi de kadar muhteremdir. Allah Celle Celaluhu büyüktür, insan gönlü de büyüktür. Allah Celle Celaluhu tarif edilemez, insan gönlü de tarif edilemez. Allah Celle Celaluhu'nun hiç kişiye sığmadığı ve sadece kendisine sığdığı gönül. İsa'ı uzun gider, gider giderde gider, gider de gider, gider de gider. اَنَّ الْقَيْبَ وَالْقَارِيَةً جَالُّٰلّٰهِ Allah Celle Celaluhu'nun komşusudur weis şeyun akıbet ile jana di kutsihi nama jalle jalalu ya usbir şeyk el kalbi kalbiyle yakın değildir önce kalbin konumunu iyi bir tespit edelim Kalp kim nerede bulunuyor ona göre insanlarla ilişkilerde insanlarla ilişkilerde kırdığımız kalplerin peki kimi aslında kırmak demek olduğunu çok daha iyi anlayalım. Cenab-ı Celle Celaluhu'ya nasıl ki insan ömrü boyunca ihbarat etse. Fakat bir yerde Cenab-ı Celle Celaluhu ya temsil kıracak olsa, Cenab-ı nasıl yakar yıkar dünyayı, insan kalbi de, insan kalbinin kırılması da, kıranın bütün amal-i salihasını bir anda sıfıra müncel kılacak şekilde, acayiptir. Onun için konuşmalara son derece dikkat edelim. E, i̇lişkilere son derece diktir benim. oturmalar, kalkmalar, göz kaş hareketleri, ses tonları, insanları böyle kedi kur, köpek kovar gibi kovmalar, bilmem neler vesaire, yok, yok, yok. Geçenlerde bir adam geldi buraya aşağıda karşılaştım onunla, tanıştık onunla. Ee, Karamülter'den geliyorum hocam dedi. Üç yıldan beri geliyorum bu kapıya dedi. Efendi'yi göreyim diye. Üç yıldan beri göremeden gelip görünmüyor. Galaksit sevdiğin yer herkes görüle sen de görürsün. Hocam insanlar inciterek Efendi'yi görmenin ne manası var diye buyurdu. E, döndü gitti. Mevla'nın böyle gizli dostları vardır. Bizde efendim yani hallere sahip olan insanları vardır. Hizmet yapıyorum diye, hizmet yapıyorum diye insanları kavak gibi budamak, Allah severken öldürmeyelim, severken öldürmeyelim, severken öldürmeyelim. Öldürdüğün insanın gönlü neden patlıyor? Hangi taktayı yıkıyoruz dedi? Her bir kez kendisini hesaba çeksin. Herkes <gülüyor> kendini teraziye koysun. Burası kimseyi ifham etmen makamı değildir. Ama herkes kendi şahsında muhassedesini, mahkemesini yapsın. <gülüyor> Yaptığımız her şeyler bir anda, Cumhur Bey Ekrem'e bak demin, ilk okumuş olduğu adı Şerif'e ilk birinci Türk cümle. resul aleyhi ve sellem ne Üç kişinin duası da gidilmez diyor. Birisi de mazlumun duası mazlumun duası, mazlumun duası, öyle veya böyle selebiniz tabiriyle işmarma da olsa, işaretle de olsa hareketle de olsa sözlü de olsa, artık yazılı da olsa bir insanın peki veya sonu Allah göstermesi mazlumun duası röntgetilmez haksız yere kığılan kalbin peki yerde kalmaz zalim ol اَنَّا الْقَلْبَ اَجْعَرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Bilesiniz ki, Kars, Cenab-ı Hak Celle Celal'in komşusudur. <gülüyor> وَلَيْسَ <gülüyor> شَيْءٌ اَكْرَبَ اِلٰهِ Cenab-ı Kutsi giri. Peki, Allah Celle Celaluhu'ya kalb Kalbi kalp gibi yakın olan hiçbir şey yoktur. Kalp kadar ona yakın olan hiçbir şey yoktur. Öyleyse, اِيَّاكُمْ وَاِيْزَاءَ اُوْ اِيَّاكُمْ وَاِيْزَاءَ اُوْ İnsan kalbini, insan kalbini ben insan kalbi, hususen Müslüman kalbini evet. incitmekten sakınan, sakınan, sakınan. Ecdad derdi ki, gönül yapmak halilâ, gönül yapmak halilim, kâd-ı dünya adetmekten evladır. Biri mahzun-u etmek, kul azat etmeden bir derdi ecdad. Gönül yapmak halilim. Kabe dünyada etmeden evlat yiyeydir. Yani bir insanın kalbini yapmak, bir insanın kalbini muhterem tutmak, Kabe'yi muassamayı inşa etmekten, Kabe'yi yapmaktan çok daha üstündür, çok daha muhteremdir. Dini mahzunu etmek, kırık bir kalbi diyor tamir etmek diyor. Yıkılmış bir insanı diyor, onuru etmek peki, yani ona şerefini peki ee, söylemek, onu onlara etmek Kul azat etmeden evladır. Bir köleyi alıp da hürriyete kavuşturmaktan çok da çokta da çok da kıymetlidir. Gönül yapmak halilin Kabe bünyat etmeden evladır. Dili mahzunu şahat etmek kul azat etmeden yeydir. İyyaküm ve izadehu İyyaküm ve izadehu Aman ha! Sakın ha! İnsanların kalbini kırmayın. Sizi bundan sakındırıyorum. Eyye <gülüyor> <gülüyor> kalbinken, eyye kalbinken, hangi insanın kalbi olursa olsun, ne demek yani? Eyye <gülüyor> kalbinken, müminenken, ev asiyen, kırdığın kalp, kırdığın kalp, Müslümanın kalbi de olsa, olsa, günahkarın kalbi de olsa yine aynı şeydir diyor Sultan eğer haksız yere, şeriatın tehdiği, yani tecvizi olmaksızın, şeriatın izni olmaksızın, olmaksızın, kırılan kalp Müslüman kalbi de olsa, e, günahkar bir insanın kalbi de olsa, aynı şey değişmez. Belki adamın eti budur, para etmiyor ama, taşımış olduğu gönül Mevla'dandır. Allah'ın ona emanetidir. Cenab-ı Hak Celle Celal diyelim mesela külli manada gönül. Külli manada e, bir güneş gibi düşün bunu, o Mevla'ya aittir. Her insanda bulunan gönül, gönülden hisseyse ise o güneşten bize gelen işin hüzmelerine benzer. E, dünyaya gelen o işin çizgileri, işin hüzmeleri nereden geliyor? Güneşten geliyor. Maden güneşten geliyor, öyleyse o muhteremdir. Nam-ı Râd-lâhî yine bu cildin 11. mektubunda buyuruyor ki, Allahü Teala'nın yaratmış olduğu en büyük mahluk arş-ı kebirdir buyuruyor, arş kebirdir diyor. Cenab-ı Hakk'ın ne görmüş olduğu en büyük mahluk arş-ı kebirdir, ağaçta mahluktur. Cenab-ı Hak ondan daha büyük bir şey yoktur, daire imkanda yani mahlukat dairesinde en büyük mahluk arş Rahman'dır. Peki bununla birlikte, arşa, arş bu kadar büyük olmakla birlikte Allah'u Teala Arşa esma ve sıfatıyla tecelli eder diyor. Öz zatıyla tecelli etmez diyor. İnsan kalbi ise, insan kalbi ise tamamdır. Arşın altında, o da bir mahluktur. Anma ve laikin anma ve insan kalbi insan kalbi insan kalbi Allahu Rahman'dan daha üstün diyor. Yani eee Kebir'den daha üstün diyor. Cenab-ı Esma ve sıfatıyla Ası Kebire tecelli etti. Senin de kalbine esma ve sıfatlar benim yani tecelli eder. Orada beraberiz. Ası Kebirle. Anma anma namı Rabbani ki insan kalbinde bir fark var diyor. İnsan kalbinde, gönlünde bir fark var diyor. O fark insanı, insana arştan daha da öteye götürüyor. Nedir o? Arşı Cenab-ı Celle Celaluhu ve sıfatıyla tecelli ettiği zaman, tecelli ettiğiniz, arşın bundan haberi yoktur diyor. Ama insan kalbinde Allah Celle Celaluhu tecelli ettiği zaman, insan kalbinde şuur vardır, huzur vardır, tecelli eden zattan haberdar olmak vardır diyor. Dolayısıyla Arşur Rahman, Arşur Rahman'ın esna ve sıfat tecelli kalır. Ama insan kalbi ise, insan kalbi ise esma ve sıfattan da öteye geçer. Şubur var, o kalbe tecelli edenden haberdadır insan kalbi. Dolayısıyla esma ve sıfattan da özzatı doğru insan kalbi tahkik eder. O bakımdan, o bakımdan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun en kesik tecellilerine mahkez, ''Ve insan kalbini, kırdın kalbi, ne biley? kırdın budadın'' demek gibi oluyor. Allahu Teala kainatta ne yarattıysa, kainatta ne yarattıysa A'dan Z'ye hepsini Cenab-ı Hak o, insanda yaratmıştır. İnsanda ne yarattıysa hep, hep hepsini tamamen belki insan kalbinde ve gönlünde yaratmıştır. Yani büyük daireden küçük daireye doğru, merkeze doğru gidiyoruz. Hangi şey böyle muhtesar, özet, hülasa oluyorsa o şey daha kıymetlidir. Kainatta gördüğü ne var ise A'dan ne bileyim dağlar, taşlar, denizler, otlar, çimenler, hepsini Allah Teala insanda meydana getirmiştir. Evet. Raymak gördüğümü, Kudüs Sivri'nin duyorduğu gibi, bak böyle yapıyorsun, yumruktaki tepeler, humuzların, mamuzların, neler ne? Hep dağlar, taşlar, gözlerin akıyor, dereler, nehirler vesaire, saçların, sakallar, otlar, çimenler vesaire, neler neler neler neler her insanda. Çarçeve diyelim mesela, kainatta 110 tane element var, 110 insanda da var. Kanda demir var, magnezyum var, fosfat var, sodyum var, potasyum var, potasyum, tülfat var. Neler yok neler peki. allah Teala kainatı <gülüyor> alem-i kübrahi evlaya getirmiştir. Peki bir tanrıya, bir hücreye sündürmüştür Allah Teala Celaluhu.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 Pekte ve kemikte ne var? A'dan Z'ye hepsi insan kalbinde var diyor. Büyükler. Ee, i̇nsan kalbi hakikat-i camiadır. Kainatta ne varsa bihaseb-i hakika yani hani gerçekten hepsi insan kalbinde vardır. Mevla'da ne var ise onlar bihaseb-i sure, insan kalbinde mevcuttur. vardır. رَسْتَ لَكْمْ صَوْوَا سَلَقَ اِنَّ اللّٰهِ خَلَكَ آدَمًا عَلٰى allah Teala Adam olduğunu, e, kendi suretinde yarattı. Mevla kendisinde bulunan bütün kemalattan kullana hisse verdi. Aaa! Cenab-ı Hak dağlara, taşlara halifem demedi. Cenab-ı Hak Celle Celui izkâna rabbuk edenin melaiketini cânibin adı halife. Hani melekere ben her şeyimi, kemalatımı, sahip olmuş olduğum hünerleri temsil eden bir halife yaratacağım dedi Cenab-ı Hak Allah sana kalitem dedi. Allah insana kalitem dedi. Bu benim vecilim. Bu beni temsil eden efendim işte adamım dedi <gülüyor> sana dedi ben senin kalbini kırıyorum. Sen beni yıkıyorsun. Arkadaş böyle ibadet olmaz. Böyle dervişik olmaz. Ona göre İnsan, insan diyelim hayvanı sağken bakacak kovanın gibi delik mi değil mi? İnsan musluğun altına kovayı koydukken bakacak kovanın gibi delik mi değil mi peki? Delikse ne yapıyoruz dedi, biz ya, iş yapıyoruz. Ne iş arkadaşlar? <gülüyor> Onun için eski tepkilerde, eskiden bizim ecdadımızın tepkilerinde çok hassas hareket ederlerdi. Adam tepkede su içecek zaman böyle bakar Sağda solda acaba bir benim ihlan kardeşim var mı? Ha şu tarafta var. Dönerdi böyle ona doğru suyu içerdi. Ya durduğu gibi veyahut da sırtına dönmezdi. Niye ben suyu içiyorum sen benim? Sırtıma bak. Bu ona hakaret gibi. Tarikat Tarikat üsündür, cemaldir. Tarikat yani imrendirilecek olan bir haldir. Bir efendim ikvanın yüzüne bir sinek konsa adam sineğe uçurmazdı peki. Niye? Ben bu sineğe uçurursam gidecek bu, öbür ikvan kardeşimin alnına konacak. Benim onu zarar bide etmemin ne manası var? Benim günah ve seyahatime bu eziyete ben katlanırım. Dolayısıyla o sineğe uçurup gidip de ben eziyet de edemem derlerdi. Buna varıncaya kadar, buna varıncaya kadar. Buna varınca bunlar minimum misaller bunlar, küçücük misaller, maç, büyük misaller bunlar. Eee, yapın, herkes kendisinin ne yaptığını biliyor. Ona göre, ona göre hele hele bu kapıda son derece bu işler maalesef istenmeyen şekilde e, tedavi ediyor. Bazen zaman zaman buralarda müteyakkiz olalım, buralarda müteyakkiz olalım, buralarda müteyakkiz olun. Hatta ve hatta karşında eli i ilim mi var, eli i irfan var, tam hiç taktığı yok. Var, bu da bu diyor. Hoca ne kadar alttan alsa da, aa, vatandaş öyle efendim yani cesur ki, Allah Amerika'ya kadar da cesur olsa Amerika bitmişi şimdiye kadar. Bu nedir bu? Bunun da bir hesabı olacak mutlaka. Bunun da efendim hesabını sorarlar. İnsanın gönlü ve kalbi ne kadar engin olursa, ne kadar feviyen uffi olursa, çevresine faydası ve istifadesi de o, e, o aranda olur. İn, kübin içerisinde ne varsa, ne var el-inat-ı raşyub-ma mertigi içerisinde ne varsa dışarıya o sütacaktır. Senin hareketin, konuşmaların, oturuşun, kalkışın, tavırların vs. gönlünün tevki, rengini de sonun hareketini ortaya koyuyor. Sultan Fatih'e Huzun da efendim şey gönderdi, Kutu gönderdi, içerisi de hediye koydu. Sultan Fatih'e getirdiler, Dediler ki padişahım bunu sana Huzun Hasan gönderdi. Huzun Hasan onun muhalifiydi. Ve açın ne göndermiş dedi. Aşağılar bakarlar ki yılan çıktı içerisinden cihan çıktı. Allah Allah. Peki dedi, ne yapalım dedi işte, padişahımız sen ne emir buyursun bunu karşısında. Dedi ki bir kutu hazırlayın dedi, böyle sedef takmalı olsun, icili bicili bir kutu olsun dedi. İçerisine en iyi baldan koyun dedi, en kaliteli balı koyun dedi, onu gönder dedi ona dedi. Dediler ki ya bu adam sana yılan gönderiyor, cihan gönderiyor dedi, sana bal gönderiyorsun dedi. Bu ne iştirmiş, Sultan Fatih buyurdu ki, evladım dedi, herkes yediğinden ikram eder. Sen ne kendisinin bana dedikodu bilbette de, bir aleyhine konuşma, bir aleyhine Kimse buraya kendi keyfiye çıkmıyor. E emin üzerine buraya çıkıyoruz biz. Yoksa kimse burada vaat ne o kadar meraklı değil. Burası kaygambizdemin. İnsan yani maazallah ne kadar belli değildir. Eee buna rağmen yine konuşmalar dedikodlar şunlar bunlar vesaire. Vay şöyle konuştu vay böyle kul konuştu. Bunun Sen ne yapıyorsun ya? Senin kurduğun ki tahta ve adli hesabı var mı peki? Bu kisve altında bu sahtekar ve permiği manası yoktur. Ya olmasın ya olmasın. Bu kapıdan kimse defol git diye kovulmaz. Aman sana bir nokta düşer Farid-i bin tefsirinde diyor ki, Ebu Necil Bağdat, Bağdat değil, Allah dostluk adı diyor. Bağdat'ta bir tarikatı, bir tekkesi diyor. Onun tarikatına birisi imtisadalacağı zaman, yüzüne karşı Esma-i Hüsna'yı diyor. Eğer bir o salikte, o dervişte Esma-i dinlerken bir değişim oluyorsa, bir etkileşim oluyorsa, gel der, gel, senden adam olur der. Ha eğer bir değişik yoksa derdik ki evladım tarikat senin için değil, sen doğru ormanın mekdepleneydin. <Gülüyor> allah Teala her türlü peki kalbi incitmekten bizleri masumlu mahfuz eylesin. Dünya bir yerde, dünya bir yerde günlük hikaye etmek için yaratılmıştır. Bütün tembiyanın gelmesi, bütün peki bu kadar semavi kitapların gelmesi insan gönlünü hediye etmek içindir. Yavuz Sultan Selim Han'ın bir cariyesi vardı cennet mekan, kadıncağı selardı Sultan Selim. fakat bir türlü bir türlü de bana efendim seni seviyorum diyemedi korkardı. Bir celade çok acayipti. Birisi bir yani usulsüzlük yapsa yani ne yapacak belli değil, ne yapacağı belli derken deliydi manasında değil, şeriyatsizlik yapan yapar yapıyor manasında değil ama kalibenin yanındasın sen. Hareketlerini kontrol edeceksin, yapacağın hareket ne oluyor, ne getiriyor ne getirmiyor, onu iyi bileceksin. Bunlar bir de teşafınca seni seviyorum diyemez Yavuz Sultan Selim Han'a. Bir gün Yavuz Sultan Selim Han çıktı, Sonra kabir içti, yatağını, yövgenini düzeltti vesaire. Bir koca bir kağıt yazdı. Evet, Sultan Selim Han'ın içeriye geldi, oturmuş oldu, sibiri kenarına bıraktı onu. Ya Sultan Selim'in akşam geldi, baktı şöyle bir kağıt var, koltuğun kenarında. Kadıncaz yazmış oraya, aşık olan neylesin demiş. Allah Allah, bu neyin nesil? Peki, ya, Sultan Selim dedi, hemen altına bir not düşmüş. Geldi meclise söylesin demiş. Sabahleyin efendim geldi şey, e, Kadıncağız baktı ki, ah Sultan Selim efendim derdin neyse söylesin, ah sevindi, kızmadı, sevindi. Sonra efendim evet. yine korkuyor kadıncağız, ne yapacağız belli değil. Ya padişah kalbini kırarsa ya bir zarabide olursa benim hain akıbetim nice olur. Bu sefer iki bir kağıda yazıyor, kadıncağız diyor ki, ya korkarsan neylesin? akşam Akşamleyin geliyor da Sultan Selim bakıyor ki, ya korkarsan neylesin yazmış. Yavuz Redez'de altına bir kayıt düşmüş, söylesin. <gülüyor> Gönül bak nasıl bir kibarlık, nasıl bir nezaket getiriyor. Aşık olan neyle derdi olan derdin neyse söylesin. Ya korkarsa neyle sun, hiç kokmasını söylesin diyor. Gönül böyle şeydir, affedersiniz. Sultan Abdülazhan zamanında böyle bohsucular vardı, o evden bu eve giderlerdi. Kız erkek işte evlence kullanılar, onlar ayarlardı. Ne kız adamı görürdü, erkeği görürdü, ne erkek kızı görürdü. Ama eğer biz kalkıp da efendim yani bir erkeği sevdiyse, onu vermek istiyorsa benzeresim yönüne yani üç tane şey koyarım. Bir tane efendim şey, ağaç kömürü, ağaç kömürü kordu, bir efendim işte sarı bir limon kabuğu kordu, bir de kuru kabuğu bir ekmek kordu. İlan-ı aşkını ancak bu kadar yapabilirdi. Bu bile şeriatsızlıktır, ona göre. Bu kadar bir taviz bak bugün nereye getirdi. Bu şu demektir, hey karşı komşunun oğlu ben senin aşkından limon gibi sarardım, kömür gibi karardım, kuru kebük ekmek yeme yeter ki seninle evleneyim derdi bu kadar. <gülüyor> Nezaketin çizgisi, gönül, gönül, neler yapıyor neler. Kaldık İmam Rabbani burada insan gönlünden bahsediyor. Dağdaki <gülüyor> Müslah'ın gönlünden bahsediyor. Bir de, bir de bu davresi var allah Teala gönlü sadece insanlara vermedi peki, hayvanlara da gönlü vardır şu Akşıbent'te neler var neler burada, heyyy, hayvan gönlünü yapmak noktasında. Hayvana bile yani böyle sıradan hakaret edemezsin, kovamazsın mesela. Burada bir kedi gözüküyor, kedi geziyor buralarda. Kimisi bakıyor, pah pük vuruyor, falan filan. Yo! Zarar veriyorsa tamam, eyvallah ama hayvan da bir gönül taşıyor. Kaldı ki peki insan, insan, gönül sahibi Dihmam Rıfbani ister peki e, mümin olsun isterse günahkar olsun, hayır darbini kıramazsın. Eynemca, komşun var ya dünyadaki panşun, sincana az diyen günahkar bile olsa yok yokmaz. Günahkar olan komşu, günahı olanacak diyor Ona belki bir elmet Günahkar da olsa, günahkar da olsa komşundur. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? Cibril Emin bana komşu o kadar anlattı ki, o kadar anlattı ki, korkun komşun bana miras kalacak. Varis olacak. Eee, Cenab-ı Hakk'ın komşusu belki en değer insan karde. Bir e, komşumuz pek pek, evladıyız. Kanuni Sultan Süleyman rahmetli Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir şey yazsa bir defa düşünürdü. Acaba benim bu sözümden ona karşı bir gurur gibi yani geliyor mu gelmiyor mu diye. Acaba üstadın tevki, yani daralacak bir şey olur mu olmaz mı diye. Yazardı iki satır arizasını, dileksesini, sonuna çıktı yazardı. Ben deyhuda Süleyman-ı Yine baktım kul de kelasiy. Riyazet göster gösterisiz Sultan Süleyman dende yok da Süleyman'ı diriya. Adem-i Asam Eyyubullah'ın pirlerinden de üstatlarındandır. Bütün Eyyubullah kandıran bir insandır bu. Asam suvar belektir. Niçin peki bu zata Esam demişler? Man bu şeyi diyor ki, bir keresinde bir kadın geldi, bir koca karı geldi kendisine diyor. Bir haceti vardı onu anlatırken diyor, işte yerlendi, sesli olarak yerlendirdi ve duyuldu bu gürültü. Bu sefer Hatem-i Esam kadını onur etmek için dedi ki, ''Hah ne diyorsun dedi sen ya, duymuyorum ben var bağır, bağır.'' Bunu niye söylüyor peki kadını onur etme için? Aslında duyuldu. Yoldu, ortanı da kokutta fedarsınız. Allah, Allah hatersin. Ha bir daha şuna duymam. Sağ bu, sağ sağ. Kadın, o o o iyi sağ o. Kadın ne yapar size Ondan dolayı ona esandır girerdi. Onu şöyle ayırmalı. İnsan kalbi, insan kalbi. İbn Hamdun teskiresine diyor ki oncık <gülüyor> teskiresinde. Bir zengini bir fakir geldi, ondan bir şey istiyordu. Fakir, e, elinde de bir sopa var böyle, yani. ucunda demir vardı ya, Ucunda demirli bir baston vardı. Fakir konuşurken ikili bir bastonu böyle yere vuruyor. Anlamadan bu bastonu kaldırdığı yere vurduğu gibi, zengin ayağına sapladı. Ama zengin, ah! demedi affedersiniz. Demedi, canına çekti. Sonra anlatı derdini, ihtiyacım var dedi işte. bu vesaire, tamam mı? Ondan sonra fakir bak dedi, bizim bahtı ne kadar adamın ayağına saplandı. Sana Dedi ki zengini bana bak dedi, bir şey diyeceğim sana dedi. Tamam dedi, ben geldim dedi, geldiğini sana anlattım ama dedi, minver ihtiyar, istemeyerek de olsa dedi, ben bu sokayı kaldırıp indirirdim dedi böyle dedi. Fakat dedi, yanlışlıkla sen ayağına sapladın ben dedi bunu. Sen niye bağırmadın? Sen niye efendim yani çığlık atmadın? Canın yandı dedi. Dedi ki, benim canım yandı da, o, o dedi, o yangın dedi, içinde hissettin dedi, bağırmadın ki dedi, bağırsaydım senin kalbin kıyılabilir dedi, sen ihtiyacını bana anlatamazsın dedi, koynunu hükür geri giderdin diye, yeah! analar bir daha böyle evlat doğuramayacak sen şimdi yediği bir fakir fukara senden bir şiştik gir, kızılar sana versin, bilmem ne, şunu yapsın bu, avlum ma'ruf mu? Hayrûhî sadaka diyet bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bir tatlı söz, eziyetli yapacağın sadakadan çok daha üstün Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnsan kalbi bu kadar muhterendir. Ejda zamanla çiçek hastalığı peydahlandı. Bir de onun zıtını bulamadılar belki, vurduğunu götürüyor. Yani götürmese bile, öldürmese bile amaa yapıyor. Kadının bir tanesini çek hastalığı arız oldu. caz gözlerini kaybetti. Bir de bulaşıcı bir hastalık. Adamın da gözleri gitti. 15 sene sonra kadınıncağız döyordu. Adamın gözleri açıldı. Der ya bu ne iş olacak? Hanımın dedi, der çek maruz kaldı. Ee, bu dedi, senin gözlerin gitmişti bu hastalık bulaşıcı hastalıkta. Ama senin gözlerin açıldı. Yahu dedi, mesele sizin bildiğiniz gibi değil dedi. Allah'ın Allah hikmet dedi, Bu hastalık hanıma vurdu ama bana bulaşma dedi. E dediler mi de bu ondaşırdan beri diye. E sen dedi böyle gözlerin böyle ama diye gezdin gittin dedi. Dedi ki şimdi bak. Hanımın dedi gözleri kayboldu. Benim dedi gözlerim dedi açık olsa dedi. Aslenim gözlerim görmüyor. Kocanın gözleri görüyor. Ben onun yanında eksik kalacağım dedi. Kadın böyle düşünecek dedi, kalbi kırılacak dedi, üzülecek değil. İkincisi benim gözlerim görmüyor, kocamın gözleri görüyor. Acaba kocam benden bakar mı, eder mi diye, üzüldü, duymasın diye. Ben diyor numaradan diyor, ama numarası yaptım 15 yıldan dedi. Şimdi millet erkek karısının sırtında kambur görüyor, kadın erkeği sırtında kambur görüyor. Bu işin ma şey nedir peki yani e, onların sahip olduğu bu güzelliğin mantığı nedir peki? insan kalbi insan kalbi <gülüyor> Vahderu misalece öyleyse öyleyse siz siz ne yapın peki insan kalbini kırmaktan şiddetle sakınan vahderu evet aman ha, aman ha, sakın sakınan benim nuru çünkü, لَيْسِبْعَدَ الْكُفْرِ ee, Küfürden sonra yoktur. اَلَّذ۪ينَ Öyle küfür ki sebebe meydan veriyor. İzrâ Allahü Teala, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu incitmeye, nebla eziyet etmeye evet. sedebiyet verendir küfürden sonra. Peki, اَسْنَبُونَسْتَ اِذَا kalbi? İnsan kalbin incitmek kadar büyük bir suç ve günah yoktur. Yani yavurluk ve kafirlik bir numarada. Yani yüz karası. Ondan sonra insanı çirket, adi ve şerefsiz yapan. ikinci planda bir numara da insan kalbi İnsan kalbi kırmak geliyor. İnsan kalbi kırmak geliyor. İnsan kalbi kırmak geliyor. Hatta ve hatta kafir bile olsa, kafir bile olsa Allah'ın müdahale ettiği kadar müdahale edersin. Öteye geçemezsin. Silke hududullah fıla tahtedûvâ ismini çizmiştir. Öteye geçmeye evet. asla alaka izin yoktur. Ha özelde hususen insan peki omumen bütün mükevvenâ, bütün mahlukâ. Bizim ecdadımızda, hiçciye bile, hayvana bile ne hürmetler, ne şeyler, saygılar, ne ihtiram aman aman aman, ya bu hayvandır, ya bas git deser, demiyorlar, yapmıyorlar. Kehfudâzâde Hüseyin Efendi Büyük yani Hücel'den da o, yani ayağımdandı. Adamcağız her sabah evinden çıkarken yolunda ee, kendisine karşı köpeğe, misli köpeğe benim işte ekmek Bir sabah diyor, çıktın diye baktım diyor, unuttum ekmek vermeyi diyor. Hayvan diyor böyle bakıyor bana bakıyor, işte kafasını sallıyor, kuyruğunu sallıyor, bir şey ediyor. Evet. Ayaklarıma dolanıyor. Yok dedim yani, şunu unuttum dedi. Evet. Şey, dönemem dedi bana diyor. Hayvan beni böyle bir istikamete sürüklüyor diyor. Harami derede oluyor bu hadise. Ben de gittim peşinden diyor. Baktım beni böyle çeke çeke çeke çeke, çeke götürüyor oraya diyor. Beni indirdi harami deresine köprünün altına diyor. Baktım diyor dört tane yavrusu var diyor. Bir onlara bakıyor bir bana bakıyor. Bir onlara bakıyor bir bana bakıyor. Bana demek istedi ki Hüseyin Hüseyin o sen bana sabahleyin verdin ekmeklerle ben işte bu yavruların beslerim ben. Tüt oluyor ben bunlara temizledim bugün bunların ne vereceğim Hüseyin diyor. Şahin Nakşibend kurdize sürmüyor bu, kendisine bir mürit geldiği zaman, bir misafir geldiği zaman önce Şahin Nakşibend o adamın e, ineğine, aklına, beygirine gitmedi derdi. Abdülmecid gidip hani, böyle buyuruyor, o beygirini sulardı, tımar ederdi, ondan sonra samanını verirdi, hayvanın bir gönlünü rahat ettirirdi, ondan sonra giderdi, o kendisine gelen misafirle ilgilenirdi. Niye böyle yapışın? Dendiği zaman derdi ki, misafir gelen zatın aklı hayvanında kalmasın diye. Hatta ve hatta şan onu bir huyu var edip, böyle işte üniversite içerisinde oldu, sevinçliği efendimle, müritlerine ziyarete gittiği zaman, işte anasını sorardı, babasını sorardı, çoluk çocuğunu sorardı. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, hatta ve hatta ahırdaki ineklerini sorardı. Kümesteki tavukların dayı sorardı, horozlar duruyor mu, tavuklar duruyor mu, işte kurkuk gibi çıkardığını çıkarmadım. buna varıncaya kadar sorardı diyor. Bunun mantığı ne? Gönül, gönül, gönül, gönül. Hatta kendisi yolda giderken, karşısında bir köpeğin geleceğini görse dururdu, hayvana izin verirdi, hayvan efendim geçerdi, gibinceye kadar, gibinceye kadar, kayboluncaya kadar beklerdi orada. Diyor ki, bu halim yedi sene devam etti. Köpek kalbi alma. Köpek kalbi alma. E benim kıldığın, kırkırdığın kalbin haddesi arıyor. Ben bu Mx'de bir Fransız vardı. Türkiye'ye geldim diyor. İstanbul'u yazıyor. 17. yüzyılda ve Baktım diyor her şeyi yazdık diyor. Fakat diyor İstanbul'da bir iş var diyor. Onu bir türlü anlayamadım diyor. Ya bu İstanbul'da bu kadar köpek var diyor, bunun ne manası var diyor, olmadı bunu öğrendik en sonunda dönecekken önerdi diyor. Ne Sultan Fatih İstanbul'a saldırırken diyor, köpeklerle beraber saldırmıştı. diyor. Köpekler bize vatan bırak. Biz kendimizden sonraki pekeyi nesle vatan bırakamıyoruz, ülkeyi satıyoruz bir yerde Neler oluyor neler peki. Haa, Osmanlı şunu düşünmüş diyor, İstanbul'un pekinde Köpekler de peki yararlılık gösterdiği için, onların da İstanbul'da yaşama hakkı vardır diye köpeklere saygı gösterdi. Köpek kaldı. Artık insan kalbiyle mukayeseyi biz yapalım. Onun için yani Ali himmet olmak gerekiyor. Hadaib de diyor ki, Şahin Akşıbant'tan naklen, sana Akşıbant Kudüs buyuruyor ki, âli himmet olun olunca himmet olun gayretiniz büyük olsun diyor. Yani bir çok büyük kabul edin diyor, eğer âli yümmet olmazsanız diyor, eğer meşgul olmuş olduğunuz işi büyük görmezseniz diyor, hakkımı size helal etmiyoruz Bilmiyorum. Kitabın neresine gireceğiz şimdi? Çalışın diyor, âli yümmet olun diyor, gayretkeş olun diyor. Bu yolda diyor yani, he, hevesiniz, merakınız diyor, aşkın olsun diyor. Ha eğer böyle yapmazsanız diyor, hakkımı size etmiyoruz Öyle olun ki diyor, gelin diyor, benim başıma basın, benden sonra daha yüksek makamlara uğrayacaktın diyor. Şimdi kran peki seviniyor, kal kran kafa koparan seviniyor, peki öbürüse oturup bağlıyor. Ulan böyle dünyada yaşanır mahvedersiniz ya. Dünya cehennem yaptık ya. Bak orada Hırist türkiye Şerif'te cüzdanlar tepkisi vardı Eczaz zamanında. O tekkenin bütün müritleri cüzdanlıydı. Allah cüzdan hastalığı vermesin. İnsanın yüzü, aynı aslan yüzü gibi oluyor. Urur oluyor böyle. Şeyhler de cüzdanlıydı. O şeyh efendim o hastaları onuru ederdi. Gönüllerini iyi ederdi nasıl bu? Derdi ki, bakın arkadaşlar biz yüzdenlıyız derdi ama dedi sakın ha böyle eziklik meziklik duymayın dedi. Biz dedi bu cemiyette en muhterem insan biziz dedi. Allah-u Teala böyle ağır bir hastalığı bize verdi ama bilesiniz ki Mevla bizim duamıza ilk ifat buyuruyor icabet buyuruyor. Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul ediyor ve bu ümmet-i Muhammed'e yağmur veriyor su veriyor, bereket veriyor şunu şunu şunu şunu şunu. Bu insanların bir yerde yani kaderi ipi bizim elimizde. Onun için kimse ben acizim, ben şuyum, ben buyum mesela demesin derdi. Onlar bu şekilde onur ediliyordu. Hasta bu şekilde onur ediliyordu. Sultan Fatih vaktiyesinde vardır. Buyuruyor ki Darüşşifalarda hastanerde eğer bir hastanın canı çeklik isterse budurcuneti isterse 50 tane ettim diyor, 50 tane diyor görevi taynettim diyor. Hemen diyor o hasta diyor gitsin diyor görevli memur, ormandan vursun artık hangi hayvan eti mi can istiyorsa getirsin diyor. Yeter ki kalbi rahat olsun diyor. Sultan Geci Mahmud'un validesi, valide sultan vakıf kuraba hastanesini yapmıştır. Ve Vahf vesile aynaya şöyle geçiyor, hangi hastanın canı eğer liman isterse üç altın dayı olsa altın verile o limon hastayı verile diyor. İnsan kalbi. İnsan kalbi. اِنَّوْ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِيَ فَيْكِ اَلَّذِي سَبَّبَ إِزَاءَ اللّٰهِ تَعَالَ جَمْمُمْ مِسْتِ izai قَلْبِ Allah'a küfür etmekten sonra Allah peki, bir dik kapalılıkla karşı gelmekten sonra insan kalbi kadar peki insan kalbi kırmak kadar daha büyük bir benim günah söz konusu değildir çünkü peyno akram ma insan cennet celle celledu ya en yakın olan en yakın olan insan kalbidir. <gülüyor> allah Teala bu noktada müdayakkuz olmaya bizleri muvaffak eylesin <gülüyor> Allah'a. Yani inşallah hafıya devam edecek. Mevla ee, mahruminden eylemesin, eylesin. Şimdi ya, ya, ya yani kalbi kırılan insan eğer Mevla'nın dostluğuysa. Bakın 18 bin alemin tamamı, Eyvullah'ın değerine göre 18 bin alemin tamamı Mevla'nın kamil olan dostluğun kalbinden mündeviştir diyorlar. Yani cain senin anlayacağın, Nişan dostunu pek kalbinde mevcut mevcuttur diyor. Büyükler derler ki, tavlanacağa cephonu böyle ki hiçbir erdullah'ın sadık kırılmasın ki Allahu Teala o ülkeye musibet vermesin. Aman efendi burada. Efendi burada. Efendi burada. Sultan Selim de bir bazı aynı şu cümleyi kullandı. Belki kullanan boş olmayacak ama kendisi kullandığı için oradan bir şerefe söyleyeyim. Beni siz bitirdiniz büyük Arkadan ne geldi? Neler gelmedi ki? Kızıl Efendi'nin şehadeti, 22 Şubatlar, şunlar bunlar vesaire vesaire vesaire. Hacı Afer ne buyuruyor biliyor musun Kuddize sığırlıyor. Veli kime derlerdir? Veli kime derler? Veli kime derler? Bütün ümmetin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye anlatamayan insandır. Ya böyle tarif olur mu Allah aşkına ya? Bu ne muazzam bir tarihtir bu ya! Bütün ümmetim Muhammed'in karısıyla, çocuğuyla, adamla, dinle, arkadaşıyla, onla, bunla vesaire falan Bütün ümmetin derdiyle meşgul olan fakat kendi derdini kimseye söyleyemeyendir diyor. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş, kalbini yarmışlarında bir tane delik var. Öbürünün peki dört tane yavrusu ölmüş, kalbini yarmışlarında dört tane delik var. Ya yani Eylülullah'ın kalbi kabura döndü bizim yüzümüzde. Müslüman acırat durumu büyülüyor ki, müslümanın dostuna diyor elli tane hizmetçi lazım diyor. Elli tane hizmetçi lazım diyor. Niye? O sürekli müslümanla müslümo olacak. O karakiyalacak. O ne kadar büyük alırsa, i̇kvanın o kadar kuvveti sürükler diyor. Abdul Kasım, niye söylüyor? Onu diyor, kalkıp diyor, öbür, öbür ettendikleri işleri meşgul etmeyin diyor. Niye? Meşguliyet diyor, onun hızını diyor, kesebilir diyor, bir yerde eyleyebilir diyor. Halbuki biz onlara diyor, biz kazandırma çalışmamış lazım gereken, habire, dert üstüne dert, dert üstüne dert, dert üstüne dert. Bu sefer onun da yani miracına e, etkileyecek e, e, zararımız oluyor. Allah böyle akıbetlere, yani maruz kalmak bendeyselere onları mahfuz eylesin. Nerlana buyuruyor ki, gönlük kırıldı ve kırıldı. Bitmiştir iş. Işte. Bulutlar artık yağmur yağdırmaz diyor. Onun ahı, onun izberi oku keskin keskindir diyor. Dokunmasın birisine diyor. Eyvah, bitti dünya. Şeyh'in üstelik abdullahi'l-haravikmü bize sırrı o. Münezzir-i saygı'l-mûki. İlâhî ke-ahvâhî berandâzi. O'rana bağma berandâzi. Rabbim. Sen eğer efendim birisine kızarsan Allah'ım, birisine sen eğer tezah ve cephe edeceksen, birisine fakat vereceksen Allah'ım, sen o bizim aleyhimize konuşturdun. Ha, kime ediyor fakat vuracaksan, kimi diyor ondan sonra umu yani sanki böyle diyor yani, sen ilgilenme yarabbim işte. Sen ona bir imkan ver, bizim kıymetimizi yapsın, devrikuzumuzu yapsın, bizim gazimizi kırsın, ondan sonra biz onun işini bitiririp defterini göreceğiz Allah'a var diyor. Kırılan kal, ya bir el ulan kalbi peki, Artık yani ölümlerden ölümde yandılar. Bir akı var ondası. Orada mı adına Allah-u Teala kazanamadıysak kazanmaya, saat kaybettiklerimizi zayi etmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Efendi Baba Kudüs'e sırrı Alaydar <gülüyor> dostu ve Habibi Alvar Aleyk'e buyuruyor ki <gülüyor> Dilersin rahmeti rahman Cana, bu dünyada incitme canı, kerren-i kerinden cana. <gülüyor> Kudarı dünyada incitme canı Sular gibi yüzün yerlere koy ah Cevazu incisin gerdanına atar. Kullara kurban ol bu kibiri bırak Kudarı dünyada incitme canı Fede Roma deren eyle merhamet Terderuma deren eyle merhamet Kılmuz sabır güzel bir büyük devlet Bağla hıyaf için kemmeri dünyada incitme canı Şanı ı şöhret için aman özenme şan şöhret için aman özenme Enzarnas için sakın bezenle Bu refahın nefrettini kazanma Kudarı dünyada incitme canı Dilersin kalbini olsun yürüyüşan Dilersin kalbini olsun yürüyüşan Elbisen toz eyle, başın perişan Erbabı Kemal'e budur bir nişan Mutları dünyada incitme canı Lütfiyat emperver olmaz yandır Lütfiyat emperver olmaz yandır Rahmetli eşlerden yandır Bu nasip atkadi midende Gari dünyada inceleyeceğim Gari dünyada inceleyeceğim Gari dünyada inceleyeceğim Her kurumun karı falan döken dağların ıslak Mevla sana sevendenleri bu görevi de siz biz onların sağa mahrum eylesin.